Evliya demek dost demek. Evliyaullah demek Allah'a dost demek. Bir de evliya-yı vardı, şeytanın dostları vardı. Şeytan evliyaları. Bunlar kimlerdir ben bilmiyorum arasını, sen ayıracaksın. Allah tarafından sana bir göz geldi tarafı ilahe eden. <gülüyor> Rabbinden bir besair geldi, göz geldi. Nedir o? Kur'an'dır. Koy gözüne ayır. İyi gün Kim bir Kur'an'ın gözünü gözüne koymadı, o şaşırır, kördür, göremez. Hayırlı şeyle ayıramaz.